985 numaralı konu Hazreti Ayşe ile Ebu Süfyan'ın Hazreti Peygamberle şakalaşmaları Evet Hazreti Ayşe Hazreti Peygamberin yanında şaka yaptı Ayşe'nin annesi Ey Allah'ın peygamberi bu evin şakacılığının bir kısmı kinaneden geliyor dedi Hazreti Peygamber cevap olarak Hayır bu ev şakacılığının bir kısmını bizden almıştır dedi